bir bid'a ve her bid'a bir ve her Evet değerli kardeşler Sizler de bu akşam İmam Ebu Zecriya Yahya İbn Şerif İbn Murri İbn Hasan İbn Hüseyin İbn Muhammed İbn Cuma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 cünyesi ise Ebu Zekeriya. Ebu Zekeriya. Babasının adı Şaraf. Yahya İbnu Şaraf. Yahya İbnu Şaraf. Ebu Zekeriya. Doğduğu yer, doğduğu köy Suriye'nin güneyinde bulunan Neva kenti. Neva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 Mubah olan bir şeyle meşgul olurken gördü. Yani mubah bir şey. Yani o konuda İslam'ın dinin sana serbestlik tanıdığı, özgür bıraktığı bir şey. Diyor ki İmamı Kaim Rahimullah beni bu, bu, bu, bu hal üzere görünce diyor Şeyhül İslam İmteyimi bana dedi ki diyor. Hada Yunavi el Marati Ali. Yani bu mubah olan bu şeyle uğraşıyorsun ama.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 Diyor yıkılmasını engelliyor. Ta ki ne olsun diye zamanı gelince altından hazineyi çıkarıp çocuklar onu alsın diye orada Hızır bir şeye işaret ediyor. Ne diyor? Fakirane Abu Huma Salihan. Onların babası o iki yetim çocuğun babası neydi? Salihdi. Yani onun Salih olmasından dolayı çocuklarını Allah Teala bakın ne yapıyor? İkranda buluyor. Yani çoluğun çocuğun salahı hayrı daha kimden başlıyor arkadaşlar? Babadan başlıyor. Birçok ilim mehliğine bakın. Babaları, dedeleri neymiş hep? Alim, Şeyhülislam İbn Teymiye bakın dedesi alimmiş, babası alimmiş. İşte İmam Nevevi de böyle bir aileden yetişmiş bir alim. Orada ilim okuduktan sonra Şam'da medreseye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 öyle baktığınız zaman bu kitabın o kadar çok yayıldığını görüyorsunuz. Ya yani İmam Nevi'nin başka şöhret kazanmış hadisle ilgili kitapları da var. Mesela Sahih Müslim'in şerhi var. İmam Müslim'in sahihine yazmış olduğu şerh var. Yani bu kitap da ilmihali zikrediyor ki il diyor ki öyle diğer şehlere ile diğer şehlere göre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 ihtimam gösterilmiş kitaplarından bir tanesi. Yine i̇mam hadis usulünde yazmış olduğu başka bir kitab var. Yazdığı dönemlerde pek şöhret kazanmamış bir kitap. Kitabın adı التakrib ve التesir lima arifeti sünnel ilbeşir vel nezir. التakrib ve التesir lima arifeti Beşir ve vel nezir. Yani hadisleri anlamadaki usul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 Bunlar salihlerin okuduğu, kişilerin bunları okuyarak hallerini ıslah ettiği, düzelttiği hadislerdir bunlar. Dediğimiz gibi İmam Navi yani 670, 676 yılında da vefat etmiştir. Akidesi nedir bu büyük alimin? Ona da sıcele inelim. Bu büyük alim, Ürünlü söylemek gerekir ki.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 Sanki İmam-ı ve İmam-ı gibi olan alimlere ne yapıyor? İşaret ediyor. Orada diyor ki Arapça olarak, metin olarak diyor ki: "Vakalle taifetun minel mutaahhirin illa waqa fi kalamih, kalamha nev'u ghalatin likethreti ma waqa min şubeh ehli'l bid'ah." Mutaahhir'den olan, mutaahhir'den olan bir topluluk var ki ilim ehlinden bir topluluk var ki bunların ele aldığı sözlerinde ne var? Birçok hata var. Yani İmam Nevevi de bunlardan bir tanesi. Özel isim sıfatlarla ilgili bahislerde, akideyle alakalı bahislerde görüyorsun ki Şeyhülislam Hulusi İbni tevil var. Zahirinden hadisleri çıtki, ifade ettiği zahir manalarından ne var? Tevil var. Farklı bir şekilde yorumlama var. Bunun ilk kaynağını sebebini Şeyhülislam Hulusi İbni diyor ki min şubehi ehlil bid'a. Bidat ehlinin şüphelerinden kaynaklanıyor. Yaşadığı ortam, yaşadığı toplum bundan kaynamış, bundan e, haşır olmuş, bundan büyümüş. İlk sebebi bu. Bundan dolayı diyor ki Şeyh Hulusi'nin ve lihâza yûcedu fî kefîr minel musannefât fî usûl-ül yani birçok usûl-ül ile alakalı, usulü ile alakalı ve usûl din, din din konusuyla alakalı ve fıkhi, fıkıh ile alakalı ve zuhdi Zuhid ile alakalı ve tefsir tefsir ile alakalı ve hadis hadis ile alakalı men yezkuru fil aslil azim idde akval yani baktığın zaman İmam-ı Nebevi'ye İmam-ı Nebevi gibi olan Kadı İyada İbni Hacer'e tefsir ile ilgili konuştuğu zaman birçok söz naklediyor. İşte zuhid ile alakalı, alakalı konuştuğu zaman, hadis ile alakalı konuştuğu zaman, hadis usulü ile alakalı konuştuğu zaman bakıyorsun ki birçok kabiller getiriyor. Bu Bununla ilgili 10 tane görüş vardır diyor. Mesela şerh'i açmak. bak ı Nevevelin veya Hacerin, İbn Hacer'in hadis-i şerhlerine. İbni ona işaret ediyor. Ve yahki min mekalatin elvanen Ve insanların diyor görüşlerini, çeşit çeşit görüşlerini ne yapıyor? Getiriyor. Önüne koyuyor. Vel kavle lezî ba'asallâhu bi'i rasûlehu la yedhkuruhu Ne diyor Şeyh Kursa, <gülüyor>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 Okuyabilecek bir arkadaşımız gelsin buraya. Serhat, sen, evet Serhan, gel. Evet, gel, al kitabı bunu gel. Basmaley, çekmamın önüne mukaddemesiyle başlıyoruz. Evet. Müellifin ön sözü. Bismillahirrahmanirrahim. Adaniye sıfatına sahip kahhar aziz, Gafvar, gönül ve basire sahipleri için bir öğüt, akıllı, ibrete muktedir olanlar için de apaçık bir delil olsun diye geceyi gündüzün üstüne bürüyen, mahlukat arasından seçip ayırdıklarını gafletten uyandıran, onları şu dünyada zahit olmakla nimetlendiren, mürakabe, daimi tefekkür, hakkı kabullenme ve teyakkuzla beraber olmakla meşgul eden, ortam ve şartların sürekli değişmesine rağmen,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 Nitekim Allahu Teala dünya hayatının hali gökten indirdiğimiz bir su, su gibidir ki onunla yeryüzünün gerek insanların ve gerekse davarların diyeceği bitkiler karışmıştır. Yeryüzü tam zinet ve ihtişamını süslendiği sahipleri de ona kadir olduklarını sandıkları bir sırada gecenin ve günün ona emrimiz gibi vermiştir ki sanki dün de yerinde yok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 ona istinad ediyorum. Allah bana yeter, O ne güzel vekildir. Güçe, kuvvet yalnız ve yalnız izzetiyle her şeye galip, hikmetiyle her şeye malik olan Allah'ın iradesiydedir. Subhanakallahumna bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve ötübü